Deyin. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) aleyhi Abdullah vallahu Wal değil vallahi (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. (S) Söyledi. مَا سَمِعْتُوا سَبَّهُمْ مِسْلَفِ قَدْ Daha önce hiç öyle sözdüğünü görmedik diyor. Niye söylüyor? Hadis denmiş. لَا تَبْنَعُنِسَ اَكُمُ الْمَسَاجِدِ Kadınlarınızı işte mescidden men etmeyin. Bilal ibn Abdullah diyor. Ben men edeceğim diyor. Ha? Sahabeden biri. Evet. وَقَالَ uxbirka an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam bataqul va Allah la biz sana diyoruz ki diyor Peygamber böyle dedi aleyhissalat ve sallam ne dedi az önce farklı mı dedi lan lan lan lan lan lan lan ne dedi? Biz sana Resulullah böyle dedi diyoruz. Sen biz ne yapıyorsun? Vallahi biz onları men edeceğiz Mescid'den Halbuki sünnet ulaştıktan sonra kişinin hevasını ne yapması lazım? Belki kıskanç. Yani karısının kıskançlığından söylüyor bunu. Namus gayretinden söylüyor değil mi? Ama hadis varsa bir meselede şeriat bir şeyin ucunu açık tuttuysa herkesin hevasını ne yapması lazım? Şeriata tabi kılması lazım. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفّل مغفّل, مغفل أنه رأى رجلاً يخذف فقال له لا تخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف فقال إنه لا يصاد به صيداً ولا ينكؤ به عضوان. ولكنها قد تكسر السن وتفقى وتتفقه العين وتفقه على عين. Orada ne diyor? Avu neyle yapmayın. Taş atarak yapmayın diyor, değil mi? Çünkü taş atmak ne yapar diyor? Dişi kırar. Gözü ne yapar? Çıkarır. Gözü çıkarır yani. Onun başka işi yoktur. Evet. Thumma. Thumma ra'ahu ba'd zalika. <gülüyor> Bundan sonra bir bakmış ki adam biri gene taş atıyor. Uhaddisuk an sallallahu aleyhi ve sallam, an anta la ve Da artık senden buluş böyledir, şöyledir konuşmuyorlar. <gülüyor> Vara al Bukhari fi Sahihi an an ibni Arabi, "Kâl." Söyledi رجل ابن عمر İbn Ömer an istilam el hacer. İstilam An Şimdi orada niye radıyallahu anhuma dedi? Her radıyallahu istedi. Ha ikisini şey kastediyor. Babasıyla oğlu. Allah ikisinden de razı olsun. Amin. An istilam hacer, değil mi? İstilam Ha? Atmak mı? Sana Tabi şeyi ötmek, hacer'i nesve dökmek var ya.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 değil mi? He. Ra'aytu biliyum. Ra'aytu aleyhi ve sellem yestelimuhu ve ve yuqabbiluhu. Nediyor? Burada bunu niye getirdi? Ömer diyor ki, yani sen bir taşsın sadece diyor. Yani Hı -hı. peygamberim ben seni öptüğünü gördüğü için öpüyorum yoksa ben öpmem seni değil mi? Malum kısa biliyorsunuz. Neden bunu yapıyor? Sünnete Tabi. Tabi olmak için yani Selef bu noktada her zaman ne yapıyorlardı? Sünnete uymak noktasında ayrı bir cüht ayrı bir çaba sarf ediyorlardı Kâlel-Hâfiz ibn-i Hacer ala qawli ibn-i Amr ic'an arayta bil yum ve innama kâlelehu zâlike li ennehu fahme minhu mu'aradatil hadisi bil ra'i feenker aleyhi zâlike ve emarahu iza sem'i al hadise An yağızabih ve yatta ve yatta ve yattaqi Şimdi burada ben amelim, ben amel almadım. Ben şey diye ki şöyle yapın, böyle yapayım. Vadi ki olur mu ben böyle öpeyim, böyle yapayım öyle yapayım. İşte aynı. aynen. Burada onu da aynı yendiği şey. Allah azze öpmüş sen de öpeceğin yani. Ha, aynı. Şey, şey yani. Onlar oğluna böyle söylüyor. Rəsulullah anh. <gülüyor> Peygamber böyle yapmış. Ömer bunu anlamış yani. Peygamberin böyle yaptığını anlamış, duymuş, bilmiş. Peygamberin öyle yaptığını aleyhisselatu vesselam bildikten sonra Abdullah ibn Ömer'in dediği gibi neden, nasıl, akıl getirilmez diyor. Öyle yapabilir miyim, yapabilir miyim? Yani şöyle yapabilir miyim, böyle bilir miyim yok. Peygamber böyle yapmış, aleyhisselatu vesselam sağını almış, bir tur yapmış. Sonra gelince öpmüş, bir de selam vermiş değil mi her turda? bitti yani Hacerul esved siyah bir taş bildiğin bir taş ya yani. İslam normalde taşlara tapmayı değil mi şekillere tapmayı yasaklamak için gelmiş bittiğini. ama peygamber öyle yaptı gördük ya bitti artık O yüzden Abdullah ibn Ömer sünnete düşkün sahabelerden bilinir bir gün çölde giderken şöyle bir yuvarlak çizmiş demişler niye yuvarlak çizdi Peygamber buradayken bir keresinde buradan dönmüştü burada önceden taş ağaç bir şey vardı Buradan dönerek gitmişti. Ben de onun sünnetine tabi olmak için bunu yaptım demiş. Ömer öyle bir yetiştirmiş ki o Abdullah İdn Ömer'i. Düşün ya çölde bomboş bir yer dönüyor yani. Sünnete ittiba etmek bu kadar ehemmiyetli ve önemli. Her meselede ne yapması lazım Müslümanın. Ama her meselede yani sadece namaz kılma şeklinde, oruç tutmada değil yani. Her şeyde kılık, kıyafet, oturup kalkma, konuşma, yatma, ahlak her şeyden önce değil mi? Her şeyde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın benzemesi lazım ya yani. Hazreti Fatıma için öyle diyorlar değil mi? Resulullah çok benziyordu diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam. Ahlakı benziyordu. Babasını çok sevdiği için babasını taklit ediyordu her şeyde Hazreti Fatıma. Evet. G Ray'den sakınırdı yani reyden sakınırdı. Görüşten ne yapardı? Sakınırdı diyor. Evet. Ve kâle Abbas. Ve kâle İbni Abbas radıyallahu anhuma limen ârede sünnete diye kavli ve Ömer radıyallahu Ha şimdi duralım burada. O dönemde kimin sözleriyle sünnete karşı çıkmış insanlar? onlar hakkında da Şeriat diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam ondan imanlı ümmetle tartıldı da ondan imanlı ümmete ağır bastı diyor. Şimdi böyle bir adamın sözü sözü yani böyle bir adamdan kastım Ebubekir onlar. Bunların sözü bile sünneti sünnete taarud etmeye gerekli kılmıyorsa, değil mi? Hı. Kaldı ki bugün İslam'ı bile tartışılan insanların ismet sıfatıyla getirilmesini, hı. onların sözleriyle şer'i naslara, sünnete karşı çıkılınması, değil mi? Düşünün, bugünkü insanların Ebubekir Bekir Ömer gibi fazileti yok yani. Ebubekir Ömer cennet ehli, bunların imanı tartışılır. Bunlar Müslüman bile değiller. Evet. Vallahi vallahi ma arakum muntahin hatta yu'azzibukum Allah uhaddisukum an Rasul an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve, tuhat... ve an ve Umar <gülüyor> ben size diyorum Resulullah böyle diyor siz bana diyorsunuz Ebu Bekir Umar böyle diyor قال العلامه سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم Fekiza kan haza el kalam ibn Abbas limen aradahu bi Abi Bekir ve Umar ve huma huma. Yani o ikisi ikisi biliyor herkes o ikisinin hmm. olduğunu. Onlar onlar. He. Işte. Fe maza tazunhu yuqul limen yuaridu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bi imamihi ve sahibi mezhebihi lazi yentasibu iley. Nasıl olur diyor yani düşünün. Ee, Ebu Bakır Ömer sözüyle gelenlere böyle dedi. Ya biri çıksa desedi, Ebu Hanife böyle diyor. Malik böyle diyor. Şafi böyle diyor. Yani Ebu Bakır Ömer de değil bunlar. Değil mi zikredilenler? Onlar kadar faziletli diyebilir mi kimse? Kimse diyemez yani. Sünnet diyorsun, hadis bak böyle diyorsun. Yüz tane sahabeden el kaldırma gelmiş diyorsun. Değil mi? Apaçık sünnet olduğu belli. Ya diyor Ebu Hanife böyle demiyordu. Yani bu insanların gerçekten imanda problemleri var. Evet. Vayet kitab ve sünne. Ne yapmış sözü Kitap ve sünneti? ve ala kavla Ne diye ya? İslam aşkıyla mı? Yok. Ayar benim hatırladığım ölçüydü. Ha ölçü. Yani kitap ve sünnetin haricinde kendine bir ölçü kılmış. Terazi kılmış onu yani. Halbuki terazi ne? Şey ölçü ne? Kitap sünnet. Adam tutmuş kimin sözünü kendine kıstas yapıyor? Ebu Bakır, Ömer, Ebu Hanife, Şafi'ye, Malik, şey Siz de çeki mi diyorlar? biz de terazi yani adam muhalefet ediyor kabul et, kabule muvaffakat etmiyor veya tevil ediyor işte yok hadis tamam böyle gelmiş de ama Ebu Hanife de böyle demiş de ona da bakmak lazım da Şafiye'de bakmak lazım biz mi bileceğiz hadisleri onlar bak tevillere baksa bir dünya tevil getirecek. Evet. Vama ehsana ma qala ba'da'l mutaahhirin fa in ja'ahum fihi'd dalil muvafiqan lima kana lima kana li aba'i ilayhi zihabuh zihabuh. Redduhu وَيَرْكَبُ لِلتَّأْوِيلِ فِيهِ سَعَابُ Ne dedi? bir o zaman ki dir onlara bir muvafık delil geldiği zaman Neye muvafık babalarının, ne babalarının görüşüne uygun hı hı. bir görüş geldiği zaman raduhu razı oluyorlar. Evet güzel ha bu razı oluyorlar ve İl illa razı olmasalar da diğer şeyleri bunun tevil olacağı bir şey. He. Ve erkabu tevil. tevile binerler. Yani gemi düşün. Ve erkabu li Zor olan bir tevil. zor olan hiç alakasız bir meselede tevile giderler. Ne güzel söylemiş. Hah. Voilà, <gülüyor> <gülüyor> roiba anna hadha dakhilun fi kavlihu Fi kavlihi Fi اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُّهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ min اللّٰهِ Evet, burada ama şunu kastetmiyor tabii. Yani adam mezhep taklit ediyorsa, işte rahiplerini, hahamlarını ilah edilen Yahudi ve ilah edindiği gibi mezhep taklit edenler de ilah edilmiştir demiyorlar. Ama mesela İbn-i Teymiyyen... يُؤَدِّي لَا اِتَّخَذَ اَرْبَانَهُمْ Yani yu'eddi ama... İbn-i de benzer bir söz var. <gülüyor> Onlar aslında daha çok şöyle insanları kastediyorlar. Mesela bir tanesini biliyorum. Diyor ki Ebu Hanife hüccettir bizim için diyor. Ya Yerde de bulsak alırız diyor. Delil sormayız ona. E bu adam kafir olur. Yani. Hmm. Bu adam niye kafir olur? Kur'an ve sünnetin dışında başka bir hüccet edinmiş ya. Yani. Bak söze bak Ebu Hanife hüccettir. Ebu Hanife hüccet olmaz hiçbir zaman. Şafi de olmaz Ahmet de olmaz kendi başına. Ya bunlar beşerdir, insandır, değil mi? A nasıl olur peygamberin dışında bir insanın sözünü hüccet mesabesine çıkar? Ne demek hüccet, değil mi? Yani Bütün tam... kullar olunan mesul olacaklar diyoruz kıyametinde. Böyle bir mezhep anlayışı nedir? اِتَّخَضُ اَحْبَارَهُمْ وَرَهُبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْدُونَ اللّٰهِ Evet, bir şey diyecektim. Ya sahabe, mü? sahabe sözü hüccet olur mu? Sahabe sözü hüccet olur mu? Sahabenin de münferit tek sözü hüccet olmaz. şartları vardır. Bazen olabilir. Bir sahabe söylemiştir, yüz tane sahabe duymuştur, hepsi sukut etmiştir. Sukut edince hepsi rıza göstermiştir. Bu onların ic ic icması ve ittifakı olmuştur. Yeryüzünde icması masum olan sahabedir. Üc i̇cması hüccet olan da sahabedir. Onların icması hüccettir değil mi? ama müferit hiçbir sahabenin sözü dahi hüccet değildir. Ve Allahü Teala, "Abu Sa'id, kumunda vakiy, "ve Allahü Teala, "ve Allahü Teala, "ve diyor. Teala, tabinin büyüğü, İmam "ve hocası. Teala, "ve Allahü Teala, "ve Allahü Teala, "ve Allahü Biliyorsunuz Emirül mümini fi'l hadis ne demek? Hmm, en büyük rütbe yani. En büyük rütbe. İmam Buhari'nin rütbesi. Hmm. Okey öyle ama diyor la ya'rifu manlu'l arabiyye. İmam Zehebi diyor ya. Yani, Arap dili nedir bilmiyordu diyor ya. Yani. Hadiste uzmanmış. Her alimin uzman olduğu bir yer varmış geçmişte. Faqala li rajulin 'indehu mimmen yangzur Adam görüşe gidiyor. Öyle bir adam bulmuş. Yanına gelmiş. Ne demiş? Eş Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yakul Ebu Hanife huve musleh ve قال racul fe innehu qad rüvi'an İbrahim'i nef'i ennekha'i ennehu kâle el-iş'âr musleh kâle fera'ayta vakî'an gadebe gadeben şedîde gadebe gadben şediden. Değil mi? Gadiben bu fiil. Çok şiddetli bir şekilde kızdı ona. Evet. Ve kal, ekule leke kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve taqule kal İbrahim. Ben sana peygamber böyle dedi diyorum. Sen bana İbrahim böyle dedi diyorsun. Ma ahakkuka bi en tehsebe tahbese tahbese tahbese Ha, çok basit. Eyvah. la hatta min haza. senin diyor ne var? Hapsederim ta bu görüşünden bu sözünden dönene kadar, değil mi? Bu haza lli en an y an yala feyumna ra'mel yok. Feyumna ra'mal. değil mi? Ve haza lli yebqi yani fîmen râmale ve şöyle biri hakkında bazenize falan ve ve sözüyle ne yapıyor şerîin nasarı at bir kenara bırakıp şahsının görüşüne gidiyor bir yani ne yapıyor onları hüccet meselesine çıkartıyor onlar sanki şeyden daha iyi biliyorlar Kur'an nazarı Kur'an nasıl? Yani şeriat dediğimiz asıl iki şeyden oluşur değil mi? Kur'an ve sünnetten oluşur ya. Yani. Asıl insanların sözlerinin bu teraziyle ölçülmesi lazım. Öyle insanların sözleriyle bu terazi ölçülmez. Abdullah sen devam et. <gülüyor> bu önemli bir kitap. Hanbelilerin tabakalarını anlatıyor. Orada kavirlerini zikrediyor. Eyvah. An, Ziyad, an, Hammel, قال, balaga, e, balaga Abizid, an Hangi hadis almamış? "Al, Al hmm. ha. tabu, e hmm. Malik, الحadise, ha, burada bir asıl daha getiriyor. Ahmet bin Hanbel, İmam Mâli, işte. İki tane e, satan malı satan ve malı satın alan kişinin meclisten ayrılmadıkları müddetçe hıyar yani tercih haklarının olduğunu anlaşmayı dilerse meclisten ayrılmadan bozulacağını hmm. biz ne yapıyoruz biliyoruz değil mi hadisi apaçık hatta Ahmet ne demiş tövbe çağrılır tövbe etmezse boynu vurulur demiş bunu inkar eden adam hmm. ama Malik bunu reddederken hadisini atmış tevil etmiş. Katse reddetmiş ama reddetmemiş ama tevil etmiş yani. Tevil etmiş yani. He. Ve hakaza kâmil selef-i tayyibi şiddu nekirhum ve gadhahum ala men arada hadise i Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada duralım. Niye az önce bunu getirdi? Ahmet Malik ne kadar da büyük bir imam olsa tevil ettiği için diyor. Eğer tevilli olmasa <gülüyor> <gülüyor> Eğer tevilli olmasa böyle bir fiil yapan adamın hükmü diyor tövbeye çağırılıp boynunun vurulmasıdır diyor. Bak mali, mali burada nasıl tehdit ediyor yani. Aynı dönemde yaşasa belki görüşse ona diyecek sen nasıl böyle bir şey yaparsın. Apaşık hadisi var değil mi? Mali mezhebinde mesela gene şey vardır. Ee, İmam Müslim sahihinde bir bab açmıştır. Cuma günü oruç tutmanın kerahiyeti babı. O konudaki sahih hadisleri getirmiştir. O hadislerin şeyinde Şerhinde İmam Nevevi diyor ki, e, zahir hadisler, delillerin hepsi gösteriyor ki, Cuma günü tek başına oruç tutmak nedir? Beğen Kerih anladım. görülmüştür, yasaklanmıştır. Malik diyor, muvatta'daki sözünü ilim ve irfan ehlinden kimseden duymadım diyor. O dedi ki diyor, Cuma günü oruç tutmak güzel bir şeydi. Malik'in mezhebinden Davud da diyor ki, Eğer Şeyh'im İmam Malik diyor bu hadise ulaşsaydı böyle hükmetmezdi diyor. O mazurdur çünkü ona hadis ulaşmamıştır diye. Ya Allah hepsine rahmet etsin. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Ebu Hanife. Değil <gülüyor> mi? Allah onlara rahmet etsin. Ama bunların her biri beşer, insan olduğu için hata etmiş olabilir. Bakın. Ve her kim deken selef-i tayyib ve işterdu ve gazabuhum men arada hadisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rai, bir kıyas, Kim olursa olsun hmm. akılla, kıyasla, istihsanla peygamberin sözünün önüne başka bir şey geçirmez Bir hanifiler midye haramdır diyorlar. Dün hmm. yedi yemiştik ya. Yani. Hmm. Açıyorduk Mimos, hmm. O midye o hanifilere göre haram. Niye hayız oluyormuş ya. Hayız oluyorsa oluyor yani. Yani akıldan bu bilinmez. O diyor içine pislik yiyormuş denizde. İşte Allah da ayette diyor size pislikleri haram kurdum. Yani pislik yiyor, yemiyor. E, hayvanlar da yeri geliyor pislik yiyor. Bazı hayvanlar değil mi? Falan Ot, zaman, falan şey e, tavuk falan. O zaman Tavuk falan şey. Tavuk bir pislik yiyor değil mi? Hı. Tavuk ya, haram mı? Yok. Akıllan olsa ne olması lazım? Hı. Haram. Onu haram olması lazım. Demek ki haramlar helaller, mübahlar. Ne olursa olsun şeyler belirlenmez ki aslında görüşlen. Ben böyle iyi görüyorum, bana böyle güzel geliyor lan olmaz. Hı. Orada Oradan ne dedi? Onlara yunkiruna miseller getirenleri inkar ediyorlar. Yani burada darada getirmek ha. Miseller getiriyor. <gülüyor> Mesela Allah'ın eli var, bunu ayette ispat ediyor, hadiste. O diyor ki ya böyle olursa böyle olur, akli bir şeyler getiriyor. Cehmin Safvan da böyle saptı Esma sıfatla, diğer sapık fırkalar da böyle saptılar. İşte böyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur. Aklı devre soktukları için birçok Allah'ın sıfatını ne yaptılar? İnkar ettiler. İyi ولا يسبغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعه ولا ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قوله في قبوله في قبوله, قبوله في قبوله قبوله ها في قبله حتى يشهد له عمل او قياس او اضافقه قول فلان او تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا الله ورسوله an, fi min min Bu ayet yeterlidir yani. Allah ve Resulü bir şey hükmettikten sonra mümin erkek, mümin kadınların seçme hakkı yoktur. la hatta thumma la fi taslima. Evet. Ne yapmak lazım Hükümde her şeyde alemlerin Rabbinin Resulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dönmek bize farz olan şey. Hı. Fe sallallahu aleyhi ve sellem annahu qala kaza ve kaza. Yaqulu man qala bi hadha ve yaj'alu hadha da'an bi sadr al hadis. Aw yaj'alu Evet, adama deniyor ki Peygamberden şu sabit oldu, şu sahih rivayettir. O diyor ki nereden çıkardın? İşte bunun hüccet olduğuna delil ne? Kendince bazı teviller getirip ne yapıyor? Bundan amel etmeyi terk edip muhalif ediyor. he Hah. Wallahu nus Wallahu La alime. La alime min Eğer nefsine nasihat etseydi, şunu kesinlikle bilirdi. La alime tekit var değil mi orada lam tekit ve alime şunu çok iyi bilirdi ki inne hadzal batil en büyük batıldır bu söz yani neymiş ve la yu'rafu imam min a'immeti islam bil ta qal la na'malu bi hadisi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem hadis من عمل, من عمل به, ne diyor Müslümanların imamlarından bir imam elbette bilmiyoruz ki. Ne demesin? Biz Peygamber'in hadisiyle amel etmeyiz ta ki ondan amel ettiğini bilene kadar. Bilinene kadar. Kimler amel, He, kimler amel etmiş bu hadise? Bir dur bakalım Malik amel etmiş mi? Ahmet amel etmiş mi? Belki dört mezhebin de amel etmediği sünnet olabilir yani. Dört mezhebin de hata ettiği, sünnete muvaffakat edemediği. Aa, baktık dört mezheb o zaman muvaffakat etmediyse bu sünnet değil midir diyeceğiz. Ondan geri mi duracağız yapmaktan? Doğru mu? İbnül Kayy'm bunu anlatıyor. İlhamul Muvakkin ne mi Ne demek İlhamul Muvakkin? İmza atanlara uyarılar demek. Çünkü fetva veren herkes ne yapar diyor. Allah adına imza atar. Hıh. Evet tamam. Hasbuhu fi dammı't-taqlid. E'lem en-taqlida huwa qabul huwa qabul qawl al-qa'il min gayri ma'rifati lidalil. Ha Bu taqlidin manası buymuş. Huva kabulu qawl al min gayri ma'rifati delilihi. Delilini bilmeden söz kabul etmek demek. Evet. Ve la khilafa bayna an-nas en-taqlid le taqlid laisa bi'ilm. İlim değildir. İttifak var burada. Taklit ilim değildir. Vanel mukallide la yu'tlaqu alayhi ismu alim. Ha, demek ki taklit eden mukallide de alim adı kullanılmaz. Kim demiş bunu? İbnül Kayyim İlamül Muvaqqi'inde demiş. Evet. Kâl ileyke nehal ulemâ'u rahimehullah an at-taqlîdihim. Kâl el kulun vesselam. Bütün alimler böyle söylemişler. Herkesin sözü alınır ve atılır. Peygamber sallallahu sözü hariç. Ala i̇mam Abu Hanife rahimahullah, sallallahu aleyhi Bu deyimdir bu. Araplarda da deyim, sizde deyim mi öyle? Var mı? Baş göz üstüne. Peygamberden bir hadis geldi ise alehissalatu vesselam baş göz üstüne diyor. Ve sahabe <gülüyor> de Sahabede böyle. <gülüyor> Gördün mü? Onlar da erkek biz de erkek. Yani onlar da imtahanda biz de imtihandayız. Tabiinden geliyorsa bakarız. Sahabeden geliyorsa bak demiyor bakarız. Onlar da erkektir biz de erkek. O da <gülüyor> ale'r-rasu ve'l-ayn. Baş göz üstüne. Başımızın tacıdır onlar. وقال مالك رحمه الله كل مراد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر. Demin kabri gösteriyor Aleyhissalatu vesselam Medine ehlinden zaten. Yani evet. evet. atılır da ama şu kabrin sahibi Resulullah hariç Aleyhissalatu vesselam. Burada duralım. Bu söz çok değerli bir söz. Niye çok değerli bir söz? Şundan dolayı. İmam Şafi'nin özellikle bu söylemesi önemli bir söz. Hı hı. İmam Şafii neden önemli? Çünkü İmam Şafii'nin iki mezhebi var. Doğru mu? Mezheb-ül Cedid ve Kadim diye. Hı hı. Yeni ve eski mezheb. Bakıyorsunuz tamamını neredeyse değiştirmiş mezhebinin. Değil mi? İçtihadını. Bak Şafii hatasızmış gibi kabul edip körü körüne taklit eden adamlara sormak lazım. Değil mi? Güzel. Kendisi değiştirmiş bütün şeyleri, içtihatlarını. Ama dediği bir şey var. Değiştirmediği bir söz var. اِذَا سَحَّ الْحَدِيلِ فَوَّمَ Neden değiştirdi? Çünkü başka hadislere ulaştı. Evet. وَقَالَ اِذَا kabul قَوْلِهِ قَوْلَ رَسُولَ sallallahu aleyhi اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذِبُوا بِقَوْلِهِ Duvara yüzünde çalın diyor yani benim sözümü. Eğer peygamberin sözüyle çelişiyorsa anlamsız. Ve Tab Müslümanlar icma ettiler ki peygamberin sünneti açık olduktan sonra istibanet. Değil mi? Evet. Açık olması, beyan olması. Evet. Böyle olduktan sonra kimsenin sözü için ne yapamaz? Kimse Peygamber'in sözünü aleyhissalatu vesselam'a bırakamaz. Fekâlel-iymân-u-ahmâd-i rahîmâhûnlâhü Acibtu'l-i kavmâ Ben şöyle bir kavmaya şaşarım ki Acibtu'l-i kavmâ Arafu'l-i isnâdâ ve sıhhatâ Süfyan. allah Teala yâkûl Fel-i ahzâli l-lazînâ yukhalifûn ânemdîh En Azâbun <gülüyor> Ali. Evet. Ve kâle la tuqallidûni ve la tuqallidû la tuqallidûni ve la tuqallid maliken ve la şafi'i ve la el-evza'i ve la savri ve kuz min haythu akadû. Min haythu akadû. Aldıkları yerden alın. Beni taklit etmeyin. Maliki, şafi, evza'i ve sevri'i. Aslında bunlar da mücdetler. Ama bunların Mezheplerini talebeleri korumadılar. Koruyamadılar. Belki talebe yetiştiremediler. Belki devletler desteklemediği için ulaşmadı ama dört mezheplerin mukayyet değildir İslam'daki mezhepler. Hmm. Evza'inin kendi mezhebi, sevri'nin birçok alimin mezhebi vardı. Şimdi Osmanlı Devleti Hanifili resmi mezhep kabul etmiş. Hmm. Ee, bir dönem Mısır ve bölgesindeki kurulan İslam devletleri Şafii'liği kabul etmiş, Şam bölgesi işte Afrika'daki kurulan devletler Malikiliği kabul etmişler. Özellikle Endülüs mesela. Kendi halinde Hanbeli mezhebini kabul. Zaten bugün Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi Hanbeli mezhebi. Devletlerin böyle mezhepleri seçmesi nedeniyle bu 4 mezhep günümüze kadar gelmiştir. Bunlar siyasi nedenleri vardır bunların. Bu sebeple bu mezhepler gelmiştir. Evzai'nin de Sevrinin de ne ustakil mezhepleri vardı. E Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma min sallallahu aleyhi ve sellem ve Malum sözü ben size gökten taş yağmasından korkarım. Resûlullah böyle diyor diyorum. Siz bana Ebû Bekr onlar böyle diyor diyorsunuz alehiselam. Bakalı Şeyh Al-Allama Süleyman bin Abdullah rahmetullahi, balı alfordu ve lhpemu al muemin, eza belahı hı kitab, kitab Tebareke ve ve Nebiyyüme sallallahu aleyhi ve sellem ve ecma'a ala zâlikeli ulema'u kâtibe illa cuhal-l-mukallidine ve cefâtuhum ve misli hevla'yı leysu min ahlil ilmi kemâ haka'l-i jmâ' ala annahum leysu min ahlil ilmi min ahlil ilmi Ebu Amr bin Abdillah İbni Abdilber Abdilber ve gayret Ebu Abdilber'in künyesidir aklınızda olsun hmm. çoğu yerde şey der ki Ebu Omar böyle söyledi. Ebu Omar böyle söyledi. Hmm. İbnül Kayın böyle nakiller yapar. Ebu Omar'dan kastı İbn Abdilberdir. Hmm. Ebu Omar'dan kastı İbn Abdilberdir. Hmm. Bu konuda icman nakletmiş. Bunlar ilim ehli değildir diye. Evet taklitçi çünkü bunlar. Ve evet. A. Abdullah bin Mesud A. A. A. A. A. A. A. Tabi olun, bidat çıkarmayın, size yeter. Hmm. Yani gelen dine tabi olun. Hmm. Ya işte burası böyle mi, şurası böyle mi araştırmayın, şey yapmayın. Hem de şeyler, alakası olan şeylere karışmayın. Zayıf hadislerin kabulünde dört tane iğin hacı şey getiriyor ya. Evet. Şart şart getiriyor. diye sahih hadisleri hamliyetin yani zayıfları, böyle, zayıfları yeter yani. Aynen. ve sahihleri yeter ya. Aynen. Vakaled imam el-Evzaei radıyallahu anhu Alaik bi min min bi min rivayetleri sana tavsiye ediyorum. wa Sakına sakına erkeklerin görüşlerine tutunma. Wiin zahrufu lke bil bil Yani süsleseler yani. Zuhruf süs demek biliyorsunuz. Hmm. Sözlerle size çok süslü, çok tatlı da gelse o sözler hmm. Sakına sakın erkeklerin görüşlerine aldanmayın. <gülüyor> Delil kaybeden sap, sapar diyor. Sapmıştır diyor. Ve <gülüyor> ve la ala sabilil afwi ve'l afa ve'l ufran. Vallahi diyor beni günahlarım korkutmuyor. Çünkü onlara af ve mağfiret yolu açıktır diyor. Lekinha lakinma akşen insilah'l qalbi an tahkim hada'l vahyi ve'l Kur'an. Vallahi ben neyden korkuyorum diyor? Kalbim için, kalbimin vahyin tahkiminden, Kur'an'ın tahkiminden, hükmünden insilah çıkmasından vardan bi arayi rjali ve hirsiha, diyani. Neyden korkuyor? Kalbinin o erkeklerin görüşlerine razı olup onlara hırslanması bundan korkuyor yani. Bidat ehlinin burada pisliğini anlatıyor. Bidat ehlinin ne yapıyor, insanları helaka götürüyor, şirke götürüyor, küfre götürüyor, değil mi? Adam faizci adam içkicidir, zinacıdır, değil mi? Yani bir af yolu var bunun. Ama ötekinin af yolu yok. O yüzden Fudal İbn-i oğlumun diyor, zinakar, faizci, günahkar, günah düşkün olması, bidatçı olmasından bana daha sevindirir diyor. Fudal i̇bn Bidatçı derken tabi bir ameli bidatlar değil burada kastımız. Kaderi, mutezili, harici, itikadi bidatlar. Evet. Allah muhafaza insanı helak eder. Burada kablom inşallah devam edecek.